Merhaba. Sırbistan'ın başkenti Belgrad için öngörülen kentsel gelişim projesine itiraz eden şehir halkı, süngerden yapılmış dev bir ördekle planı protesto etti. Sava Nehri kıyısı boyunca uygulanması öngörülen projenin Belgrad'ın görüntüsünü tamamen değiştireceğini savunan protestocular ellerinde oyuncak ördeklerle başkent sokaklarına döküldü. Sırpçada patka yani ördek sözcüğü genellikle yolsuzluk için kullanılıyor. Dolayısıyla da protestocular da kentsel dönüşüm projesinin itirazlarını ifade etmek için ördek sembolünü seçtiler. Twitter'da da ördekli protesto yürüyüşünden fotoğraflar hashtag yani onlara ördeği geri verelim etiketiyle paylaşıldı. Buğday Ekolojik Yaşama Destekleme Derneği'nin doğa dostu kent Bahçeleri Projesi başladı. Projeden sorumlu Hakan Gönül ve Nebile Bayrağ'ın Mersin'in ardından ikinci durakları 14-15 Nisan tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi oldu. Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşup iki gün boyunca eğitim yaptılar. Projeyle gıdadan ulaşıma, enerji kullanımından tüketim alışkanlıklarına, tüketici konumunda olmaktan türetici konumuna olmaya yönelik amaçlar belirlendi. Doğa Dostu Kent Bahçeleri Projesi, kentlerde bahçecilik ve yetiştiricilik bilgisinin kent insanına aktarılabileceği, küçük alanlarda ve büyük alanlarda da uygulamaya geçebileceği bahçeler oluşturmayı hedefliyor. Bu hedefe de gençlerle yola çıkarak başlıyor. Çukuro Üniversitesi'nde ilk gün tohum ve tohum döngüsü, kompost yapımı ve ekolojik yaşamla ilgili eğitim verildi. Bireylere ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı, doğa ile uyum içinde yaşama bilinci kazandırılmaya çalışıldı. İkinci günde uygulamalı eğitime geçildi. 5 adet yükseltilmiş yatak kuruldu. Bu yataklar toprakla doldurulup atalık tohumların nasıl ekileceği anlatıldı. Tohumdan kampüse projesiyle, tohum ve tohumun döngüsüyle öğrencilerin kendi hayatlarındaki dönüşümü fark etmeleri amaçlanıyor. Bu vesileyle tohumun nesilden nesile yenilenmesiyle yaşamın sürekliliğinin izi sürülebiliyor. Bundan sonraki süreçte ise öğrenciler ekilen tohumlarla birlikte, üretimi ve çoğalmayı görme imkanına sahip olacak. Böylelikle sadece kendileri için değil tüm insanlık içinde yaşamı devam ettirmenin mutluluğunu yaşayabilecekler. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlükleri tarafından Türkiye'nin birçok ilinde av turizmi adı altında çeşitli yaban hayvanlarının avlanması için ihale ilanları yayınlandı. İhaleleri kazanan kişiler para karşılığında ayı, yaban keçisi, yaban koyunu, çengel, boynuzlu, dağ keçisi, kızılgeyik, ceylan ve melez yaban keçisi avlayacak. İhalelerde belirtilen rakamlara göre 15 ay 109 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu, dağ keçisi avlanacak. Ancak ihale duyurularına göre 21 ilde avlanacak yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu, dağ keçisi, kızılgeyik, ceylan ve melez yaban keçisi sayısı belirtilmedi. İki ayrı bölge müdürlüğünce yapılan ihalelerde 4 ilde toplam 15 ayı avlanması için ihale oldu. 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop ve Zonguldak'ta 20 Nisan günü 8 ayı için her biri KDV hariç 10 bin lira muammen bedel üzerinden yapılan ihalelerde 1 Mayıs 15 Aralık 2015 tarihleri arasında belirtilen ormanlık alanlarda ihaleyi alan kişilere ayıları avlama hakkı verildi avlanacak ayı sayısı Sinop'a bağlı Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bir, Türkiye'li Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında iki olarak belirlendi. Kastamonu'da ise Ağlı, Ballıbağ, Çöme, Dereyağlı ve Kirazdağ'ı devlet avlaklarında birer olmak üzere toplam beş ayı avlanacak. 12. Bölge Müdürlüğü'nce ise 13 Nisan tarihindeki ihalelerde Artvin'de altı ayı Giresun'da ise bir ayı avlanması için ihale edildi. 7. Bölge Müdürlüğü'nün 14 Mayıs 2015 Perşembe günü Bölge Müdürlüğü binasında yapılacak ihalesinde Mersin'de 33, Kayseri'de 6, Hatay'da 2, Niğde'de 12, Adana'da 17 olmak üzere toplam 70 yaban keçisi av ihalesi yapılacak. 4. Bölge Müdürlüğü ise Muğla'nın Datça ve Köyceğiz ilçelerinde 8 Mayıs'ta 3 ayrı ihalede toplam 24 yaban keçisi avlanmasına izin verecek. Datça'daki 4 yaban keçisi her biri 5500 liradan Köyceğiz'deki 20 yaban keçisi ise her biri 6 bin liradan Muhammed Bedel üzerinden ihale ediliyor. 13. Bölge Müdürlüğü'nce Erzurum ve Erzincan'da 12 yaban keçisi, 4 çengel boyunuzlu dağ keçisi av 11 Mayıs günü yapılacak. Sivas Şube Müdürlüğü'nce ise Divri'de 3 yaban keçisi için her biri 6 bin 500 liradan av 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Söylenecek söz yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İl Merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakolu ekipleri önceki gün Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda güvenlik kontrolü yaptı. Ekipler durdukları bir kamyonette arama yaptılar. Kamyonette çevre il ve ilçelerde bulunan derilerle akarsularda toplandığı ve yurt dışına gönderilmek istendiği öne sürülen 22 kasa içerisinde toplam 191 kilo canlı kurbağa olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişiye Diyarbakır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'nun 20K maddesi uyarınca kişi başı 38 bin lira para cezası kesildi. El konulan 191 kilo kurbağa ekipler tarafından yeniden doğaya bırakıldı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.